Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmihaletlelegul.tv.com.tr adresinden gelen sorularımızı İsmail A. Fıkıh Kulübü üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Tabii bu arada şunu da hatırlatmasını yapmış olalım. E, gelen birçok tabii ki sorularımız, maillerimiz var ancak hepsine cevap verilemiyor sebebi ise şu. E, bazı soruların cevapları daha önceki programlarda verildiği için e, bunların e, tekrardan Cevaplanmaması adına, mükerrer olmaması adına programımıza yer vermiyoruz. <gülüyor> Tabii bu soruların cevaplarını da lalegültv.com.tr adresinden soru cevap kısmından veya İlmihal programının arşivine girdiğiniz takdirde oradaki geçmiş programlarımızdan yeniden takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. <gülüyor> Çok şükür, teşekkür ederim. Allah Rabbim razı olsun. Rabbim iyilikler versin. Cümlemize inşallah. İlk gelen sorumuz... Hocam bazen farz namazın 3. rekatında da Fatiha'dan sonra zammı sure okuduğumuzda ya da tahiyatta salik barik okusak bunun için sehiv secdesi gerekir mi diye sormuşlar. Evladım billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sehiv secdesi namazda bir farzın tehir edilmesi veya bir vacibin terk veya tehirinden kaynaklanarak tabi sehven terk edilmesi veya tehir edilmesiyle telafi mahiyetinde olan bir secdeden ibarettir. Ee, dolayısıyla bu secdenin vacip olabilmesi için kişi hataen sehven bir vacibi terk etmesi gerekir veya bir vacibi tehir etmesi gerekir ki vacibin de bir nevi vacibi terktir. Veya bir farzı tekhir etmesi gerekir ki bu da hakikatte bir vacibin terki olarak kabul edilmiştir. Peki sualde baktığımız zaman iki mesele var. Birincisi teşehhütte ettehiyyatıdan sonra salli bari okumak sevi secdesini gerektirir mi? İkincisi ise üçüncü ve dördüncü rekatlarda fatihadan sonra zam-ı suru okumak sevil secdesini gerektirir mi? E, meseleyi tek tek ele alacak olursak tabi bu muhtemelen farz namaz için bunu soruyor. Hı hı. E, çünkü farz olan namazlarda veyahut da müvekket olan dört rekatlı sünnetlerde de birinci teşehütten sonra kalkılıp e, üçüncü rekata devam edilmesi vaciptir. Evet. Yani teşehhüde bir ilavede bulunmadan derhal üçüncü rekata kalkmak hı. gerekecektir. Dolayısıyla bir kimse teşehhüden sonra Üçüncü rekata kalkmayacak olursa, yani bu kalkmayı teyhir edecek olursa vacibi terk etmiş olur zira farzı teyhir etmiş olacağından dolayı. Peki bunu sehven yapması da elbette sehir secdesini gerektiren bir durumdur. Te tabi bu teyhir ne kadarlık bir zamandır? Bu konuda hanefi fukası farklı görüşler serdetse de tercih edilen görüş Allahümme salli ala Muhammed denilecek kadar bir miktar teyhir ederse, yani teşehidi okudunuz, sonra salli barik duaları okudunuz evet. ki sonra da bu şekilde geçmektedir. Hı hı. E, bu durumda bu kimsenin namazın sonunda seyir secdesi yapması gerekecektir. Bunu hata yapmış ise. Peki ikinci suale bakalım. İkinci sualde ise üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra zammül suru okumak seyir secdesini gerektirir mi? E, her şeyden önce Hanefi mezhebine göre, Mezhepte asl olan üçüncü ve dördüncü rekatlarda farz namazlarda kıraat yoktur. Namazda kıraat farzdır. Bu kıraatın ilk iki rekatta olması vaciptir. Artı Fatiha'nın okunması da vaciptir. Ama üçüncü ve dördüncü rekatlarda ise Fatiha'nın okunması tercih edilen görüşe göre vacip değildir. Ee, ancak bunun yanı sıra e, kişinin boş durmasındansa o üç ve dördünün rekatlarda da Fatiha'nın okunması güzel görülmüştür. Evet. Hatta Hasan İbni Zeyad'ın İmam Ebu Hanife rahimahumullah'tan yapmış olduğu rivayette e, üç ve dördüncü rekatta da Fatiha'nın okunması vaciptir. E, bu sebepten, bu rivayetten dolayı İbnu Humam, Kemal İbni e, İbn Humam e, Fetül Kadir isimli eserinde İhtiyaz sadedinde bir kimse namazını kılarken üç ve dördüncü rekatta da Fatiha'nın okunmasının güzel olacağını ifade etmiş. En azından bu biraz önce naklettiğimiz Hasan İbni Zeyad'ın rivayetinden sakınma adına, evet. vacibi terk etmiş olmama adına. Dolayısıyla bu üç ve dörtte Fatiha'nın okunması güzeldir. Peki Fatiha'nın akabinde zammı suru okumak sevişecisini gerektirir mi? Gerektirmez. Evet. Çünkü bu mahal zaten kıraat mahalli olmadığı için orada bir tehkirden söz konusu edemeyiz. Ee, ama tabii bunu kasıtlı olarak yapmak doğru değildir. Özellikle imam olan kimselerin yapması kerate sebebiyet verecektir. Çünkü cemaati tehkir edilmesini, cemaati bekletmesine vesile olacağı için. Ama Fatiha'yı okunur, Fatiha'dan sonra ise e, tekbir getirerek Rukiye'ye varılmalıdır. Ama buna rağmen unutularak zammı soru okunmuşsa da bundan dolayı sevgisi gerekmeyecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuz da, hocam ben abdest aldığımda ve namaz esnasında makat kısmından gaz çıkması ve orada nemlenme olabiliyor. Özür sahibiyim her vakit abdest tazelemem gerekir mi ve namazdan sonra Kur'an okumak istesem yeniden mi abdest almam gerekir diye sormuştum. Programımızın başında da ifade ettiğiniz üzere gelen sorular içinde çok mukerrerler evet. olduğundan dolayı onları seçtiğinizi ifade ettiniz evet. ama seçmiş olsanız dahi yine bazı sorular mükerrer olabiliyor. Hı -hı. Bu mesele de aslında özür sahibi ile alakalı olan bir mesele evet. ki biz bunu defalarca işlemiş idik. Yine kısaca özetlemek gerekirse tekrar Ahsen tekrar etmek güzel bir evet. şeydir. Ee, özrün bir sabit olması vardır, özrün devamı vardır, özrün nihayete ermesi vardır. Özrün başlaması ve nihayete ermesinde istimrar şartı vardır ama özrün devamında ise istimrar, yani devamlılık şartı yoktur. Evet. Bunu biraz açalım. Ee, misal vermek gerekirse ki sualde işte yerlenmeden bahsediliyor. Evet. Ee, bir kimse yerlenme malumunuz abdesti Hı. bozar. Peki özür sahibi olabilmesi nasıl olmalıdır evvel emirde? Bir namaz vakti, namaz kılacak kadar fırsat vermeden bu özrün devam etmesi gerekir. Yani bu özre eğer yerlenme ise yerlenmenin devam etmesi, işte burun kanaması ise bu kanamanın devam etmesi gerekir. Evet. Namaz kılacak kadar fırsat vermeden bu devam etmişse bu kimse artık sahibi özürdür. Yani özür sahibi olmuştur. Evet. Ne yapması gerekir? Vakit girdiği zaman abdestini alır, o abdestiyle dilediği kadar namaz kılabilir, e, Kur'an-ı Kerim'e tutabilir veya abdestsiz yapılması meşru olmayan her bir şeyi o abdestiyle yapabilir. Evet. Vakit içinde ama vakit çıktığı zaman e, tabi o esnada o özür de devam etmişse yeniden abdest alması gerekecektir. Vaktin çıkmasıyla tercih edilen görüşe göre abdesti bozulacaktır. Evet. Peki bu özrün başlaması için aranan şart, istimrar, devamlılık, özrün devamı için bu gerekir mi? Gerekmez. Misal vermek gerekirse diyelim ki öğlen vaktinde özrünüz başladı ve ikindiye kadar hiç fırsat vermeden devam etti. Evet. Ee, bu kişi özür sahibi oldu. Bundan sonra ikindi ile akşam arası bir kere o özrün zuhur etmesi yeterlidir. Devam etmesi şartı yoktur. Evet. Yani bir kere eğer meselemiz yerlenmekse yerlenmişse ya işte burun kanaması ise, burnu kanamışsa özrü devam etmesi için yeterlidir. Devamı şartı yoktur. Bu özrün devamı. İşte akşam vakti çıktıktan sonra, işte yassı vakti girdi, akşam yassı arası da bir kere gözüktü, yası ile sabah namazı arasında da bir kere gözüktü, bu hala devam eder. Peki özrü ne zaman nihayete erer? Özrün nihayeti ise tıpkı başlangıcı gibi istimrarlıdır ama istimrar adem itibariyledir. Evet. Yani özün e, sabit kılan işte kanama veya yerlenme ise bunun olmaması. Hı. Misalimizde işte diyelim ki sabah vakti girdi. Sabah ile öğle arasında e, bu kişide hiç yerlenme olmadı. Ee, yani sabah namazının vakti başlangıcından çıkışına Hı. kadar. veyahutta da e, öğle ile ikindi arasına geldiğimiz diyelim ki bu esnada hiç burnu kanamadı. Ee, bu takdirde de bu kişi artık özür sahibi olmaktan çıkmıştır. O yüzden özün başlangıcı için devamlılık esastır. Özün nihayete ermesi için de devamlılık esastır ama özün devamı için ise devamlılık esas değildir. Bir kere zuhur etmesi yeterlidir. Evet. O yüzden kardeşimiz diyor ki ben namaz kılarken işte yerlenme söz konusu oluyor. Ee, ben özür sahibi miyim diyor ama bunun özür sahibi olup olmamasını kendisi bilmesi gerekir. Çünkü bu hal ilk evvel emirde, başlangıcında, ilk oluşumunda namaz kılmayacak kadar, yani namaz kılmaya fırsat vermeyecek derecede devam ediyor mu, etmiyor mu, etti mi veya etmedi mi evet. bunu bilmemiz, bunu tespit etmemiz gerekir. O doğrultuda eğer bir kere böyle bir şey oluşmuşsa zaten özür sahibidir. Bundan sonra her namaz vaktinde yerlenme bir kere dahi olsa özür devam edecektir. Evet Burada nemlenmeden bahsediyor hocam. Oradaki nemlenmede bir özür müdür? Yok Berat nemlenmeden tabi kastettiği nedir bunu <gülüyor> e, açmak gerekir. Yani nemlenme eğer ter mahiyetinde bir nemlenme evet. ise bu abdese mani <gülüyor> değil ama yerlenme işte affedersiniz bir e, akıntı mesabesinde olan bir yerlen şey ise e, bir e, nemlenme yani. ise e, ki o mahalden gelecek olan akıntı ise abdesti, abdesti bozacağından dolayı. dolayı buna göre değerlendirilecektir. Evet. O yüzden bu kardeşimize tavsiyemiz şahsı adına yani bu anlattıklarımızın detayına belki vakıf olamayabilir e, ama en azından birebir olarak karşısındaki bilen bir hoca efendiye danışarak e, yani fetva hattını darayabilir. Evet. İşte benim durumum böyle. O kişilerin ona soracağı sorulara vereceği cevap doğrultusunda kendisine bir yol, yol haritası çizecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. E, gömlek satan bir dükkandan bir gömlek satın aldım. E, eve geldiğimde gömleğin defol, e, defol olduğunu görüp ve satın aldığım yere gittiğimde bana duvarda yazılı olan bir tabelayı göster. Tabelada satılan mal geri alınmaz diyor. Bu ne derece doğrudur? E, gerçi ben itiraz ettim, gömleği değiştirdim, yanlış mı yaptım diye sormuşum. E, alışverişte taraflar bir araya gelip iradelerini ifadeye dökerek icap ve kabul yaparak oluşan akit alışveriş aktidir. E, ve alışverişte asıl olan malın kusursuz olmasıdır. E, şayet kusurlu olduğunu bayi satıcı dillendirirse, hı hı. yani söz gelimi e, diyelim ki iki tane rayon var. Bir reyon defolu malların satıldığı bir reyondur. Diğer reyon ise defosuz malların satıldığı bir reyondur. Defolu malların satıldığı reyondan satıyorsa orada asıl olan kusursuzluk değildir. Evet. Defollu olarak çünkü zaten beyan ederek satıyor. Ama defosuz malların bulunduğu reyonda satıyor veya böyle bir şey konuşulmamışsa asıl olan malın kusursuz olmasıdır. Dolayısıyla satın alınan malda eğer müşteri bir kusura muttali olsa tabi kusur nedir? Kusurun tanımına, hanefi kaynaklarına baktığımız zaman o malın tacirleri katında kıymetinin, değerinin düşmesine vesile olan her bir noksanlık kusurdur. Evet. Yani kusurda e, belli bir davıta koymak gerekir. Çünkü size göre kusur olan bana göre kusur olmayabilir. Evet. E, böyle bir ayırıma gitmek zor olacağı için e, o ehli hibre dediğimiz o malın tacirleri katında, tüccarları katında kıymetinin düşmesine vesile olan şeydir kusur. İşte böyle bir kusura müşteri muttali olduğunda bu kusurundan dolayı malı geri verebilme hakkına sahiptir. Ama ben malı geri vermek, vermeyeceğim de bedelinden bir düşüklülük yapacağım deme hakkına sahip değildir. Yani diyelim ki söz gelimi bu bardağı 10 liraya almıştım sizden e, ama kusurlu çıktı. Ee, o zaman 10 lira değil de size 8 lira vereceğim diye diretme hakkına sahip değilim. Evet. Kabul edersem ya 10 liraya veririp alırım Hı -hı. veya kabul etmiyorsam da malı geri iade ederim. Verdiğim parayı da geri evet. isterim. Buna hakkım vardır. Ee, sizin bana şöyle deme hakkınız yoktur. Ben bunu size satarken kusursuzdur diye söylemedim. Deme hakkına sahip değilsiniz. Hı -hı. Çünkü asıl olan kusursuzluktur. Evet. Ama dediğim gibi kusursuz olduğunu bana söylediyseniz, kusurlu olduğunu söylediyseniz veyahut da dükkanınız zaten kusurlu malların, defolu malların satıldığı bir rayon ise, bir yer ise bu durumda ise o kusurdan dolayı geri verme hakkına sahip olmam. Veyahut da satıcı bazen şöyle diyebilir, özellikle ikinci el mallarda bu olabiliyor, e, malım bu. Bu mal dükkandan çıktığı zaman kusurundan dolayı hiçbir şeyden dolayı ben bunu kabul etmem. Evet, bu şartla kabul ediyorsan sattım şeklinde özel bir tansliste bulunmuşsa, özel bir ifade kullanmış ise ve siz de bu şartı kabullenerek almışsanız o takdirde de kusurdan dolayı geri veremezsiniz. Evet. Ama böyle bir konuşma hiç olmamış. Ve böyle bir örf de yok yani o gibi yerde o dükkanda defolu mallar satılmıyor. Normal e, temiz sıfır mallar satılan bir dükkansa siz böyle bir yerden bir ürünü aldığınız zaman karşı tarafın ben bunu e, işte kusurdan dolayı geri getirdiğinizde ben bunu almıyorum deme hakkına sahip değil. Peki duvarda yazılı olan bir yazıdan bahsetti. İşte satılan mal geri alınmaz. Bu e, her türlü kusurdan ben beriyim manasını içerir mi? Aslında içermez. Cidden. Çünkü bu e, gibi yazılar genel olarak şu demektir, ben bir malı sattığım zaman e, sen bu malıyı geri getirmek istediğin zaman herhangi bir gerekçesiz olarak geri getirmek istediğin zaman ben bunu geri almayacağım. Malumunuz bir alışveriş bittikten sonra o alışverişin naksedilmesi, edilmesi, bozulması tarafların iradeleriyle olmalıdır. Nasıl ki bir alışverişin oluşumu satıcı ve alıcının kabulüne bağlı ise evet. o alışverişin bozulması da satıcı ve alıcının kabulüne bağlıdır. Herhangi bir gerekçe olmaksızın. Evet. Buna fıkıh dilinde ikale derler ve ikale de bir nevi yeni bir alışveriş gibi icap ve kabulle yani iradeleri ifadeye dökecek olan kelimelerle oluşacaktır. Bu kişi dükkanında böyle bir yazı yazmasıyla aslında şunu demiş oluyor. İkale yoluyla ben bir malı geri almayacağım. Evet. Bana böyle bir teklifte bulunmayın demiş olacaktır. Ama malda kusurlu çıkması veya başka bir etkenden dolayı geri vermesini gerekli kılan bir durum var. Söz gelimi malın istihkak edilmiş. Yani bir başkasına ait olduğu ortaya çıkması gibi. E, bu durumda o yazı bu bayi bu satıcıyı kurtarmayacaktır. Evet. O malı geri almak zorunluluğu olacaktır. Dolayısıyla meseleyi özetlemek gerekirse e, bu arkadaşımıza özel olarak söyleyeceğimiz satın almış olduğu o, mal, o satış dükkana defolu malların satıldığı şeklinde bilinen bir yer değilse e, o takdirde malda da defo çıktıysa geri verme hakkına sahiptir. E, ama defolu malların satıldığı bir reyon ise bu pazarlarda mesela bazen evet. olabiliyor veya dükkanların bazı bölümlerinde olabiliyor. Bu şekilde bir satış ise o malda defo çıktığından dolayı geri verme hakkına sahip olmaz. Çünkü bir nevi onu kabullenerek almış oldunuz. Evet hocam. Bir diğer gelen sorumuz var. Hocam sırt kısımlarından birbirine yapışık ikizlerin defin işlemi nasıl olacaktır? İkisinden birinin yüzü kıbleye denk gelmiyor. Kıbleye gelmesi şartı var mıdır diye sormuşlar. Bu gibi meselelerde İnsan muhayyer olduğunda yani yapıp yapmamaya imkanı olduğunda bunlara riayet etmesi gerekir. Evet. Ancak bahçe konu olan ikizler sır sırta yapışık deniyor ki bunları birbirinden ayırt etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla işte kıbleye birinin yani birinin yüzünün kıbleye dönmesi diğerinin sırtının kıbleye dönmesi olacaktır. Burada bir zorluk olmayacağı için nasıl denk geliyorsa nasıl konulabiliyorsa o şekilde konulur. Yoksa bunları illaki ayıralım keselim işte her ikisinin de yüzü kıbleye gelsin diye bir zorlama da bulunmaz. Çünkü dinimiz zorluk dini değildir manada bir kolaylık vardır. Rabbim iman selameti versin. Yani insan oraya imanlı bir şekilde gittiğinde e, oraya onu koyanların yüzünü işte kıbleye çevirmiş, çevirmemiş onlarla alakalı bir meseledir. Evet. Yoksa o mevta ile alakalı olan bir mesele Kesinlikle. değil. Ki muhtemelen ama bu gibi olanlar genelde çocuk olur. Yani evet, doğum bebekler esnasında olabilir. bebekler olur ki onlar zaten mesul değildir. Sizin de dediğiniz gibi bu manada bir vecibiye yerine getirebilecek bir imkana sahip değilsiniz. O yüzden bir tanesi yani eğer uzuvları tam olan hangisiyse onun yüzü kıbleye gelecek şekilde konulur. Öteki velev sırtı gelmiş olsa bile bunda bir zarar olmayacaktır. Evet hocam. İlmi Gül TV.com.tr adresinden gelen sorularımıza devam ediyoruz. Cep telefonlarına indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'i telefondan abdestsiz okuyabilir miyiz diye sormuşlar. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmak caiz değildir. Veya Kur'an ayeti yazılmış olan bir levhaya veya bir kağıda Kur'an ayetinin bulunmuş olduğu bölgeyi abdestsiz ellemek caiz değildir. Ee, peki elektronik olan işte tablet gibi bilgisayar veya işte cep telefonlarındaki Kur'an ayetlerini de tutmak bu kabilden midir değil midir? Tabii öncelikle şunu ifade edelim ki eğer bu kapalıysa, yani içine Kur'an-ı Kerim yüklediniz ama hakikatte şu anda kapalı olduğu için o program e, zuhur etmiyor, gözükmüyor. Yani ekranda Kur'an ayetleri yok, Kur'an harfleri yok. E, ya, dolayısıyla böyle bir telefona veya böyle bir tablete abdestsiz tutulur mu? Onun abdestsiz tutulacağında ittifak vardır. Herhangi bir görüş farklılığı yoktur. Peki orada e, programı açıp da Kur'an ayeti kerimeleri gözüküyorsa, gözüken o ayetlere abdestsiz tutmak caiz midir, değil midir? konusunu ele alacak olursak, yine burada bir parantez açmak istiyorum meseleye girmeden önce. Uygun olan cep telefonları gibi elimizin altında olan, cebimizde olan veya işte fazla aldırış etmediğimiz bir takım alet ve edevatlara Kur'an-ı Kerim gibi hürmet etmemiz gereken şeylerin yüklenmesi uygun değildir. Bunu başta söyleyelim. Evet. Ama uygun değildir derken haramdır manasında bunu söylemiyorum. Caiz değildir manasında da söylemiyorum. Sadece saygıyla alakalı, edeple alakalı çerçevede baktığımız zaman uygun olmadığını ifade edebiliriz. Evet. E, peki buna rağmen e, insan yüklese buna bizatihi açıkken abdestsiz tutabilir mi tutamaz mı? E, bu konuda muasır olan e, ilim adamları konuyu tahkik ederken, incelerken iki farklı görüş serde derler. Birinci grup işte normalde Kur'an-ı Kerim harfleri nakşedilmiş. Yani kağıda veya bir levhaya nakşedilmiş olmalı ve nakşedilen o hurufata ellemenin caiz olmadığından bahsedilir. Dolayısıyla aksetme yönüyle yani bir yerde hakikatte huruf nakşedilmemiş ama oraya aksediyorsa o akseden bizatihi hurufat olmadığı için oraya tutmakta bir mahsur olmadığından Bahsederler. Dolayısıyla cep telefonları gibi elektronik e, aletlerdeki Kur'an harflerinin gözükmesi akisten ibarettir. Bir nevi ayna mesabesindedir. E, dolayısıyla gerçekte orada bir nakış olmadığı için buraya tutmakta bir mahsul lazım gelmeyeceği ifade ediliyor. Aynen. Ancak diğer grup ise bunun tam aksine diyorlar ki e, nakşetmek e, her zamana göre değişebilir. Bir zamanlar işte divitle yazılıyordu, kamışla yazılıyordu. İşte belli bir zaman sonra kalemle yazılıyor. İşte daha ileriki zamanlarda lazerle yazılıyor. Elektronik malzemelerde işte parmağını dokunduruyorsun. O şekilde yazıyorsun. Neticede bu bir yazıdır, bir nakıştır deniyor. Ve o nakış orada var ise yani onun silinebilir olması orada bir nakış olmadığını göstermez diyor. Normalde kurşun kalemle de siz Kur'an ayetini bir deftere yazacak olsanız, ee, orada ayet vardır ama evet. silinmesi muhtemeldir. Silebilirsiniz. Evet. Ama onun silinmesinin meşru olması yani silinebilir olması o ayet-i kerime orada yazılırken tutmayı meşru kılmaz. Evet. Dolayısıyla ekrandaki o de gidebilir olması ki bu bilevi silmek olarak değerlendiriliyor. Onun e, tutulmasının meşru olduğunu Anlaşılmaz, göstermez ifadesini kullanarak deniyor ki eğer orada Kur'an harfleri var ise ona tutmak caiz değil. Yani o içeridedir, dışarıdaki işte kabıdır şeklinde değil çünkü o bir bütündür. Hmm. E, bu manada bakılıyor mesele. Dolayısıyla bunun tutulmasının caiz olmadığı ifade ediliyor ikinci grup olarak. E, peki ne yapmak gerekir? ihtiyaç sadedinde yani bu konu ihtilaf edilen bir konu evet. tabii her şeyden önce yeni bir mesele olmasa asla hmm. bile ve e, ibadet bahislerinde özellikle abdestle işte yani bir taraftan tutulması caiz olacak diğer taraftan caiz olmayacak haram olacak ve Kur'an niteliğinde İdeste muharrim vel mübih galebel muharrib. yani bir konu hakkında helallik ve haramlılık karşılaştığı zaman bir itibarla helallik diğer bir itibarla haramlılık veya birileri orada caiz olduğunu diğerleri ise caiz olmadığını ifade ediyorsa biz bu gibi yerlerde caiz olmamayı almanın asıl olduğu ve ihtiyat olduğu Dillendirilmiştir fukaha tarafından. O yüzden bundan kaçınılması e, elzemdir, gereklidir diyoruz. Yani abdestsiz bir şekilde Kur'an programını açıp da orada okumak uygun değildir. Tabi okumak derken tutmak uygun değildir. Çünkü abdestsiz Kur'an-ı Kerim okunabilir, evet. ezberi okunabilir. cünüp olduğu zaman veya adetli olduğu zaman bir bayanın e, okuması da caiz değildir. Ama cunup değil ise sadece abdestsizse ezberinden okuyabilir veya masanın üzerine durduğu halde okuyabilir. Ama onu tutması bu manadaki ihtilaftan adına tutmamasını tavsiye ederiz. Hocam bir de bu çocukların bazen hani harfleri, Arapça harfleri öğrenmesi adına yapmış oldukları bazı şeyler var. Onlar da mesela elif harfini tanıtıyor. Bir kağıt yapılmış sadece ama herhangi bir şekilde ayet yok veya farklı bir şey yok. Sadece harf olarak var. Evet, yani o hurufat Arap ne hmm. belki hürmet güzel bir şeydir ama güzellik mahiyetinde bunu söylenir. Neticede Kur'an değildir o. Hmm. Dolayısıyla yani ona abdesti tutmak veya onun yerde durması Üçünlükte fıken devamlı, haramdır oynuyor. diyemeyiz. Evet. Yani öyle dedikten sonra işte diyelim ki ana dili Arapça olan bir memlekete gittiğimiz zaman gazete, mecmualar vesaireler yani. Arapça yazılmıştır. Onlara abdest tutmak caiz değildir şeklinde bir algı kimse söylememiştir. Evet. Böyle bir şey yoktur. Tabi hürmet mahiyetinde belki Arapça ibare yazan şeylere biraz daha hürmet göstermek güzeldir. Ama bu tabi tavsiye niteliğindedir. Bizim talebelik yıllarımızda Allah selamet versin. Musa dayımız vardı bize hizmet ederdi işte medresenin ve vesairelerini giderirdi. Rabbim saha selamet versin. Ondan mesela biz biliriz sokakta yürürken yolda işte çikolata kapları gördüğü zaman alırdı onları basılmayacak bir yere koyardı. Sorardık onun Musa dayı niye böyle yapıyorsun? İşte bize arkasını gösterdi. O içerilik bölümünde Arapça yazılar evet. var. Oysa o Arapça yazı içinde neler var onu evet, söylüyor şey. muhteviyatıyla alakalı. Yani dini bir şey değil. Evet. Ama tabii onu bir hürmet olarak yapıyordu. Tabii bu bir fıkıh değildir her şey önce. Yani evet. böyle yapılması lazımdır değil. Ama o kişinin samimiyetinden kaynaklanan bir eylemdir yoksa illa böyle yapılması gereklidir denmez. Evet hocam. E, kıymetli izleyenlerimiz e, araya gideceğiz ama öncesinde bir konuyu da hemen paylaşalım sizlerle. E, acil cevaplanmasını istediğiniz birçok sorular var. Onları e, İsmail e fetva hattını ararsanız daha çok cevaplar alırsınız. Çünkü buraya Gelen binlerce soru var ve hepsini sırasıyla e, cevaplıyoruz. Sırası size gelmediği için de acilen beklediğiniz sorularda cevaplanamıyor. Bunun için de İsmaila fetva hattını arayabilirsiniz. Ve yine mükerrer gelen birçok sorumuz var. Bununla ilgili de yine gelen maillerde e, bazı e, izleyenlerimiz niye bizim e, sorularımız okumuyor diye soruyorlar ama... Ee, soruların birçoğu da mükerrer olduğu için daha önceki programlarda cevaplanmış oluyor. Ee, bu sebeple TVcom adresine girerek soru cevap <gülüyor> kısmından yine daha önceki programlarda yapmış olduğumuz, cevapladığımız soruları takip edebilirsiniz. Ve soruların isimleri yazdığı için de daha rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ve yine ilmihal programımızın arşiv kısmından da bulabilirsiniz diyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. ardından akabinde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Yeni izleyenlerimiz, ilmi al programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir başka sorumuz, e, hocam ben pastacıyım. Pastan üzerine şeker hamurundan yenilebilen insan, hayvan vesaire figürler yapıyorum. Bu figürleri yapmam ne kadar doğru diye sormuşlar. Sorunun cevabına geçmeden önce e, birinci bölümde hatırlattığınız bir meseleye temas etmek isterim. Evet. Ee, soru soran kardeşlerimiz tabii kendi şahıslarıyla alakalı meselelerini e, buraya soruyorlar. Ee, sıra geliyor veya mükerrer olduğu için siz onu sormuyorsunuz. Ee, bu manada tabii cevapsız kalıyor. Evet. Ee, fetva hattına ara dendiğinde de ise fetva hattını düşürmek sıkıntılı. Ee, düşürdüğümüz zaman ciddi manada bir sıra bekliyoruz denip bu manada tenkitler de var. Ee, doğrudur. Ee, bu konuda bir meseleyi haber vermek isterim. Yani şöyle bir uygulamamızdan bahsetmek isterim. Malumunuz fetva hattında bizim iki grubumuz vardı. Ee, birinci gruptaki arkadaşlarımız daha eski olması hasebiyle 5-6 kişi, kişi ama 5'er kişi aktif olarak bunlar telefona bakıyorlar. Ee, ve yoğunluktan dolayı da bunların cevap verememesi, sıkışmaması da doğal olabiliyordu. Diğer grup ise bu manada staj görüyorlardı ki inşallah bu önümüzdeki hafta onlar da aktif olarak Hı -hı. telefonlara bakacaklar. Tabi bu şu demektir ki aynı anda 10 tane telefona cevap verileceği için e, ulaşmak biraz daha basit olacaktır. Hı -hı. Kuyruk daha düşük ol yani bekleme, bekleme süresi, süresi daha yani. azalacaktır. Ee, i̇nşallah tabi bu e, yani mevcut olan ihtiyaca cevap verebileceğiz ama ileriye dönük olarak tabii biraz daha sıkıntı artacaktır Hı -hı. şüphesiz. Çünkü her geçen gün arayanlar çoğalıyor, evet. her geçen gün e, ulaşmak isteyenler çoğalıyor. E, tabii inşallah yani bir Mevla Teala Hazretleri bir halal vermezse e, yeni grupları da ilhak etmeyi i̇nşallah. düşünüyoruz. E, tabii yetiştikçe yani Hı -hı. çünkü orada oturup da fetvaya cevap verebilmek az bir şey değildir. Hı -hı. E, bilgi olması gerekir. Bir de ağız birliği olması gerekir. Yani şahsi olarak değil, camia adına konuşmak gerekir. Bu da belli hı. bir eğitimden geçmek hı hı. E, iltizam ediyor. Ama inşallah bu önümüzdeki haftadan sonra bu sıkıntı biraz daha hafifleyecektir. Onun da bu şekilde müjdesini vermiş olalım. İnşallah haydi soldu e, Soruyu olur tekrardan hocam. alalım. İnşallah evet. cevabı geçelim. Pastanın üzerine şeker murundan yenilebilen insan ve hayvan figürleri yapmak doğru mudur evet. diye sormuşum Bu konuyla alakalı... E, Kaynaklarımıza baktığımız zaman fukuha bu konuyu genel olarak iki kısımda inceliyorlar. Hı hı. Birincisi buğutlu olan yani gölü olan, diğer bir ifadeyle heykel, heykel tarzındaki suretler. Hı hı. Ee, yani kabartma da diyebiliriz buna hı hı. veyahut da bizzatki arkası önü e, olan e, bir taraftan ışık vurduğu zaman diğer taraftan gölgesi çıkabilecek şekilde bir figür. Hı hı. Böyle bir işlemin yapılmasının caiz olmadığını da söz birliği vardır. Yani heykel bu kesinlikle caiz değildir. Eğer yapılan şey ruh sahibi ise. Evet. Peki bunun haricindeki diğer işte resim tarzında yani boğulsuz olursa bu caiz midir değil midir? Bu konuda genel olarak dört görüş hakimdir. Birinci görüş hadis şerifte illa rakman fi yani e, elbiseye işlenmiş e, resim hariç şeklinde hadis-i şerifin devamıdır bu. Hı hı. Buradan bu hadis-i şerifin mutlaklılığından yola çıkarak e, caiz olduğunu dillendirenler var. E, diğer bir grup ise e, eğer yaşayamayacak tarzda bir uzvu kesik ise e, o zaman caiz, aksi takdirde caiz olmadığı, hı hı. diğer bir grup ise e, mutlak manada caiz olmadığı Diğer bir grup ise dördüncü olarak da eğer üzerine basılıyor, yani ona karşı bir hürmet gösterilmiyor ise evet. o zaman caiz, aksi takdirde caiz olmadığını söylüyorlar. Evet. E, tabii bu yapma ile alakalı değil var olan resimle alakalı ama bu konuda ihtiyatlı hareket etmek güzeldir hı hı. E, heykel konusuna gelince de heykelde zaten caiz olmadığını söyledik hı. Ancak e, bu heykel e, yani çocuk oyuncağı tarzında ise işte ufak çocukların eline işte bebekler veriliyor veya işte oyuncak ayılar veriliyor hı hı. bunlarla oynuyorlar bu şekilde olmasına izin veriliyor Çünkü bununla alakalı e, sahiste görmüş idim. Muhammed el İsaiste ahkamı Kuranda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu ‘tilâ’nın yanında girdiğinde bakıyor işte bir at var tahtadan yapılmış bir at var onu oynuyor atın da kanatları var hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor bu nedir ey Ayşe işte at diyor Efendimiz bunun üzerine diyor ki ya at ama kanatları var nasıl Mesela. olacak deyince Hazreti Ayşe validemiz e, radıyallahu teala anha sen Hazreti Süleyman'ın atını bilmiyor musun ki onun da kanatları vardı deyince Efendimiz gülüyor, tebessüm ediyor. E, buradan da anlaşılıyor ki yani bunu menetmemesi, etmemesi bunun caiz olduğunu gösteriyor. Evet. Çocuğun oyuncak olarak elinde tutacağı suretlerde. Ama çocuğun oyuncağı olacak. Bazı oyuncaklar vardır ki çocuğa verilmez. Süs olarak vitrine koyuluyorsa bunun oyuncak olarak imal edilmesi onu caiz kılmaz. Evet. Yani işlem gerçekten eline verilecek ve oyun, oyunla oynayacak. Hı. Gerekirse yere atacak, işte üzerine çiğnecek veya onu işte Parça e, parçalayacak veya onunla annelik yani kadınlılık duygularını ortaya koyacak, onu işte yedirecek, içirecek, Hı. yedirecek bu manada bir oyun e, kuracaksa buna izin verilir. Tabii şuna da dikkat edilmesi gerekir. Bazı oyuncaklar vardır ki neredeyse birebir aynı yapılıyor. Hmm. Yani bir kadında ne uzuv varsa aynı uzuvlar o figüre de yansıtılıyor. Hatta yani müstehcen bir hal bile alabiliyor. Buna da dikkat edilmelidir. Bu şekilde değil. Yani oyuncak olduğu anlaşılmalı. Veyahut da bu şekilde şehveti tahrik edici bir durumda asla olmamalıdır. Ve çocuğun eline verilmelidir. Bu şekilde olursa olur. Bunun aksine kenarda dursun diye yapılması, alınması ise caiz değil. Pasta konusuna gelince de bu da buğutlu ise... Yani bazen resim olabiliyor, bir resmi oraya yansıtıyorlar. Evet. Ee, bu resim konusunda biraz daha ulema müsamahalı. Tabii bütün bu bahsettiklerimiz civarı bir haramlık yok ise. Evet. Yani resim ama işte e, meşru olmayan e, bir resim ise bu zaten caiz değil. Evet. Yani normal bir erkeğin işte vesikalık resmi gibi ya bir çocuğun resmi şeklinde olursa, e, oraya nakşedilmişse bu olabilir. Her ne kadar tasvip edilmese de iyi karşılanmasa da evet. çünkü bozulacaktır netice evet. itibariyle. Ama eğer bir heykel şeklinde yapılmışsa, buğutlu bir şekilde yapılmışsa bu kesinlikle caiz değildir. Ki özellikle yani bu bir de Mekke müşrikleri döneminde heykelleri yapıp yani karınları helvata. acıktığı zaman da onun yemeleri şeklinde bir uygulamayı da sanki hmm. vehmet diyor. Gerçi elhamdülillah bir tapınma olayı yok. yok evet. Bir hürmet olayı da yok ama netice itibariyle bir nebze dahi olsa böyle bir vehim söz konusudur. Hmm. Ama bu vehim olmasa dahi zaten fukaha bu konuda caiz olmadığını açık bir dille ifade ettiği için evet. bundan sakınanmalıdır. E, i̇lla bir şey yapılacaksa e, cansız olan cemaat, işte ağaç yaparsın, hmm. ne bileyim, ev yaparsın, bu tarzda bir şey yaparsın. E, ama bir insan fikri, yani hayat ruh sahibi olan bir varlığı kesinlikle yapmaz. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz da, Eşimin eski bilezikleri ufak geldiği için kuyuncaya getirdim, büyükleriyle değiştim ve üzerine para verdim. Daha sonradan bana yanlış yaptın dediler. Önce eşimin bileziklerini satmam gerekirmiş. Parasını aldıktan sonra yeni bilezikler almam gerekirmiş. Ben şu anda ne yapmam gerekir? Faiz mi almış oldum diye soruyorum. Daha önceden de ifade ettiğimiz üzere altın satışları veya döviz satışları normal satıştan farklıdır. Hı hı. Buna fıkıh dilinde sarf akti derler. Sarf akti ise normal alışverişe nispetle biraz daha farklılıkları vardır. Evet. Aranan bazı özel şartları vardır. Bu şartlardan bir tanesi de peşinliliktir. Bir de takas edilecek olan mallar eğer aynı cinse bir de eşitliliktir. E, netice itibariyle siz kuyumcuya gidip, Altın aldığınız zaman altın her ne kadar bir takı olarak da alsanız altın hılkat olarak yaratılış itibariyle bir paradır. Aynen. Ve siz bedel olarak verdiğinizde para aldığınızda para olduğu Hı. için bu bir sarf evet. Ve sarf aranan şartlara burada da riayet edilmesi gerekecektir. Hı. Neticede aldığım işte bileziktir, kolyedir, takıdır yani ben para olarak almıyorum deseniz dahi yaratılışta para olmalarından dolayı o semeniyet dediğimiz vasfı ondan soyutlayamayız. Hı. Peki burada aranan şart nedir? Sizin vereceğiniz şeyle alacağınız şey aynı cins midir değil midir? Önce buna bakmamız evet. gerekir. Sualde e, kardeşimiz diyor ki hanımımın eski bileziklerini e, kuyumcuya veriyorum. Yeni Yine bilezik alıyorum. alıyorum. Bilezik muhtemelen altın bilezik veriyor. Altın bilezik alıyor. Yani altını altınla takas evet. ediyor. E, dolayısıyla bu her iki taraf semen, e, altın ve aynı cinstir. Hı -hı. E, burada aranan iki şart vardır. Hem peşinlilik şartı vardır. Hem de eşitlik şartı vardır. Evet. Peki ayar farkının burada önemi var mıdır? Evet. Ee, bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, redi'uha ve duha sevan buyurmuştur. Yani bunun e, kalitelisi de kalitesiz. Yüksek ayarı da düşük ayarı da müsavidir. Evet. Aynı cins olarak birbirleriyle trampe ediliyorsa bu ayar farkı itibara alınmaz. alınmaz. Veya işçilik farkı itibara alınmaz. Dolayısıyla sizin vereceğiniz altın ile alacağınız altının gramları aynı olmalıdır. Oysa sizin verdiğiniz hurda altındır, aldığınız ise işçilikli altındır. Evet. E, ama diyor ki kardeşimiz para verdim diyor. E, para vermesi iki şekilde düşünebilinir. Birincisi kendi vermiş olduğu altınların gramı düşüktür. Alacağı altınların gramı fazladır ve düşük altını verdi bir de artı para verdi. Bu şekilde ise bu caiz olur Hı. peşin ise. Niye? Çünkü misal üzerinden gidelim. Diyelim ki siz 90 gramlık altın veriyorsunuz. Karşılığında 100 gram altın alıyorsunuz. Evet. Artı bir de para koyuyorsunuz kenarına. Yani 90 gram bir de 100 lira para koyuyorsunuz. Bu durumda 90 gram altın alacağınız altının 90 gramına karşılıktır. Evet. 10 gram fazladığın karşılığı ise sizin buraya koyduğunuz 100 TL olacaktır. Dolayısıyla altına altın eşit. Ee, geri kalana da fazlalık olan altına da siz para vermiş olacağınızdan dolayı burada fıken herhangi bir mahsur lazım gelmez. Evet. Ama bu şu şekilde de yapılabilir. Ee, sizin vereceğiniz 100 gram altındır, alacağınız da 100 gram altındır. Ama siz yine para veriyorsunuz. İşçi. Zira sizin vereceğiniz işte 14 ayardır, alacağınız 22 ayardır. Evet. Veyahut da sizin vereceğiniz hurda altındır, alacağınız işçilikli altındır. Dolayısıyla kuyumcu o farkı para olarak sizden talep ediyor. İşte böyle bir durumda e, eşit altınlar eşit olduğu halde artı bir para koymanız caiz olmaz. Hı -hı. Çünkü fıkhen paranın karşılığı yoktur. Evet. E, peki kimse bunu eşit olarak takas etmez. Nasıl yapmak gerekir? İşte bu noktada önce siz kendi altınızı satmanız, Hı -hı. satıp karşılığındaki bedeli teslim almanız ve teslim aldıktan sonra o bedelle beraber o istediğiniz altını alabilirsiniz. Hı -hı. Diyeceksiniz ki sonucu aynı olan bir şeyin bu şekilde farklı bir işleme gitmenin ne manası var? Ee, tabii bu bu konuda pek akıl yürütmek uygun olmaz. Hı hı. Her şeyden önce biz dünya darına imtihan için geldik ve bize söyleneni yapmak için geldik. Yani söz evet. dinlemek için geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baki denilen yerde hurma ikram ediliyor. E, Ruta hurma, ya hurma. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan yiyor ve çok hoşuna gidiyor. Soruyor buranın bütün hurmaları böyle mi? Asap diyor ki yok ya Resulallah bizim hurmalarımız kalitesiz hurma. Biz kalitesiz hurmadan iki ölçek veririz, kaliteli hurmadan bir ölçek alırız deyince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam böyle yapmayın diyor. Bu faizdir çünkü hurma hurmayla takas edildiği zaman et temru bit temr hadis şeriftir hı hı. peşin olmadığı ve eşit olmalıdır. Evet. Ve bunun kalite farkı ise cinse mukabilette itibara alınmayacaktır. Bunun üzerine sahabe diyor ki ya Rasulullah kimse kaliteyle kalitesizliği eşit olarak takas etmez ki. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara bir yol gösteriyor. Diyor ki siz elinizdeki kalitesiz hurmayı satın, karşılığında bedeli alın, o Hayır. bedeliyle gidin kaliteli hurmadan bir ölçek alın. Evet. Neticede işlem aynı işlem Hı. ama gidişat farklı, yol farklı. Dolayısıyla o yolun farklı evet. olması birini helal yapar, birini haram kılar. Bir hoca efendinin verdiği bir misal vardır, ee, güzel bir misaldir. Ee, onu burada vurgulamak, vermek isterim. Ee, karı koca münasebetiyle yani helal yoldan, eşlerin birbirleriyle olan münasebetiyle Allah muhafaza haram yolda bir erkeğin bir kadınla münasebeti arasında fark yoktur. Münasebet olma itibariyle aynıdır. Hı hı. Ama biri helaldir, Bire biri haram. ise çok şedit bir şekilde haramdır. Peki onu helal kılan nedir? Akittir. Akit nedir? İcaf ve kabuldür. İki tane şahit huzurunda aldım, verdim, kabul ettim, seni hanım olarak aldım, ben de seni bey olarak kabul ettim şeklindeki bir ifade o eylemi helal yapıyor. Bu ifadenin olmaması bu eylemi haram yapıyor. Dolayısıyla burada akıl yürütmek doğru bir şey değildir. Evet dinimiz akıllıya hitap eden bir dindir ama akıl ile idrak edilecek, akılla çözülecek manasında değil, nakle dayalıdır. Evet. Dolayısıyla biz burada nakle teslim olmalıyız madem ki bu konuda fıkhi olarak bize işte altın alım satımlarında böyle yapılması gerekiyor deniyorsa buna uymak gerekir. Fikir yürüterek sonucu aynıdır dememiz o zaman imtihanı kaybetmemiz olacaktır. Evet. Rabbim muhafaza etsin. Tamam, ee, toparlamak gerekirse evet. altın <gülüyor> satışlarında kardeşimiz işte para <gülüyor> verdiğini bahsediyor. <gülüyor> Burada iki şıktan bahsettik. Verdiği altın az, aldığı altın çok ise çok problem değil. <gülüyor> Ama altı, verdiği altın çok, aldığı altın az ise Veyahut altta verdiği altınla aldığı altın eşit, artı para vermiş ise bu caiz olmayacağından dolayı burada iki akit yapılmalıdır. Önce kendi altınları satacak, bedelini teslim alacak, teslim aldığı bedeliyle ikinci altını satın alacaktır. E, bedelini teslim alması da önemlidir. Çünkü fıkıhta e, semen diye tabir ettiğimiz satın bedelinde teslimden önce tasarruf caizdir. kable l kabl semende tasarruf caizdir. Fıkıhta bu müsellemdir. Ancak sarf babında, sarf akdinde e, semen diye tabir ettiğimiz satın bedelini teslim almadan tasarruf caiz değildir. Evet. Çünkü bu emsal alışverişlerin tamamlanması teslim almaya bağlıdır. Siz satın bedelini teslim almadıkça alışveriş daha henüz tamamlanmış değildir. Evet. Dolayısıyla tamamlanmadan o bedelde yapacağınız tasarruf birinci akdi bitirmeden ikinci akde geçiş olur ki bu da kesinlikle caiz olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da e, gusül abdesti alırken avret malimizin kapalı mı olması lazım? Açık olursa abdest kabul olur mu? Bunun abdest malinin e, şartları var mı diye sormuşlar. E, abdest veya gusül için aranan şartlardan bir tanesi setre avret diye bir şart yoktur. Hı hı. Ee, yani kişi eğer riay usulüne riayet ederek usul alırsa veya abdest alırsa bu kimsenin abdesti sahih olur. Evet. Ancak uygunluk olarak baktığımız zaman e eğer yıkanılacak yer e birilerinin görmesi muhtemel olan bir yerse kesinlikle setraurete riayet etmek farzdır. Hı hı. Ama setraurete riayet etmenin yani farz olması abdest veya usul için değil. Yabancı gözlerin e evet. harem olan bölgeye bakması bakmaması içindir. Hı. Peki e, görülecek bir yerde değilse işte evlerde olduğu gibi banyo emsali yerlerde ise e, burada da deniyor ki eğer orası geniş bir yerse e, peştamar kullanmak gerekir. Hmm. Ama çok dar bir yer ise e, peştamar kullanmadan da yıkanılabilir. Evet. Ama peştamar kullanılması herhalükâr yukarıda güzeldir ve hmm. bu edeptir. Ama dediğimiz gibi bu edeple alakalı, güzellikle alakalıdır. Yoksa evet. guslün veya abdestin ile irtibatlandırılacak bir şey değildir. Evet. Meseleleri birbirine karıştırmamamız gerekecektir. Dolayısıyla bir insan e, çıplak olarak da yıkansa, her ne kadar doğru bir işlem olmasa da, evet. yani e, peştemal sarması güzel olsa ve bunu terk etmesi hoş karşılanmasa da guslüne veya abdestine kadar gelmeyecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da, e, ben ufak yaşta, e, kan ufak yaşteyken annem babam ayrıldı. Annem evi terk etti. Bizi babam büyüttü. Evlenmedi de annem evlendi. Çok sıkıntılı günler geçirdik Şu an 36 yaşındayım. Sormuşu. Annem e, ben annem tarafındaki akrabalarla görüşmem dinen şart mıdır? Yaşanlardan dolayı bende de soğukluk var. Görüş gelmiyor, yanlış mı yapıyorum? Normalde akrabalık ilişkine çok önem veririm ama anne tarafına yapamıyorum, elim varmıyor. Annem beni hiç aramaz, sadece kandillerle bayramda görüşürüz, Onda nefsini nefsimi zorlayarak ben arıyorum. E, bu anne akrabalarımı aramamam sebebiyle doğası kabul edilmeyen, marifet edilmeyen zümreden mi olurum diye sormuşlar. Evet. Tabii e, her şeyden önce aile yapısı önemlidir. Evet. Karı-kocanın e, birbirleriyle olan anlaşmazlığı ve netice olarak ayrılmalarının yansıdığı en büyük yer çocuklardır. Hı -hı. Ki sualde de ifade edildiği evet. üzere. Tabii bu e, güzel bir şey değil. Bir çocuk için annesinden uzak kalması, anne şefkatinden uzak kalması e, ileriye dönük e, ciddi manada problemlere vesile evet. olabiliyor. Ama ne olursa olsun e, bir Müslümanın mükellef olmuş olduğu bir takım vazifeler vardır. Birileri vazifelerini yapmaması sizin onlara karşı olan vazifelerinizi yapmama hakkını vermez size. Evet. E, dinimiz sıla-i rahime çok önem göstermiş, akrabalık bağlarını gözetmeye çok önem göstermiş ve bunun gözetilmemesi duaların kabul olunmamasına varıncaya kadar bir takım sıkıntılara vesile olduğu da dillendirilmiş. Evet. Farklı hadis-i şeriflerle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından söylenmiştir. Onlara girmeyeceğiz. Dolayısıyla Sıla-i Rahim her şeyden önce önemli olan bir durumdur. Ve bunu da Allah için yapmak gerekir. Şimdi bu kardeşimizi eğer canı gönülden sevdiği, muhabbet ettiği bir annesi, bir babası olsa ve onlara karşı bir Sıla-i Rahim yapsa tamam Sıla-i Rahim yapmış olur. Ama burada Allah için mi, nefsani için mi olduğu sorgulanır. Evet. Çünkü zaten seviyor, zaten muhabbeti var, zaten onu görmek istiyor, hı. onu arzuluyor. Ama bir de bu arkadaşımız gibi, yani anladığımız kadarıyla annesine karşı bir sevgisi, bir muhabbeti yok. Belki içten içe bir kini var. Evet. Ama bunun yanı sırası Allah için sılahi rahim yapması gerçekten bu eylemi Allah için yaptığının bir göstergesi evet. olacaktır. Yani nefsin orada bir payının olmadığı da aşikar olacaktır. Kendi de söylüyor nefsimi zorlayarak ben arıyorum yapıyor diyor. Yapıyor ki evet. yapması gereken de odur. Ne olursa olsun o annedir, o da babadır. Ee, sen evlassın ve evladın anne babasına karşı vazifeleri vardır. Evet. Anne baba bu vazifelerini yerine getirmiş olmasa bile senin onlara karşı olan vazifelerini yerine getirmeme hakkını sana vermez. Evet. Ee, onlar bundan dolayı mesul olacaktır. Ahirette cevabını onlar verecektir. Ama ona karşı senin bir yaptırımın olmayacaktır bundan dolayı. O yüzden e, imkan nispetince silah-ı rahim yapacak, annesinin hürmetini yapacak. Belki de bunun bu yaklaşımı, bu şekilde bir hareket sergilemesi ve bunu da din adına yaptığını karşı tarafa bildirmesi Yeah. <laughs> E, annenin eğer bulunmuş olduğu o hatasından vazgeçmesine, yanlışından vazgeçmesine, hmm. tövbe etmesine ve ahirete tövbe etmiş olarak gitmesine vesile olacağını da düşünecek olursak, böyle yapmak her bir Müslüman için gerekli olan bir şeydir. Evet yani sizi seven, size karşı hürmet gösterene sizin hürmet göstermeniz doğaldır. Hmm. Ama size karşı merhamet ve hürmet göstermeyen birine, sırf Allah için hürmet göstermeniz veya Allah için ona karşı olan vazifelerinizi yapmanız elbette diğerinden farklı olacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da, e, hocam ben mezin olarak görev yapmaktayım. Efendi Hazretlerinden dersiyim, tasavvuf ve tarikatı çok seviyorum. Bunu söylememin soruyla alakası var. Müezzinim demiştim, imam olan arkadaşsa tarikat münkiri, rabıta yapanlara şirk işliyor diye itham yapmakta. Ben böyle olmadan elhamdülillah biliyorum. Yalnız arkasına kıldığım namazın durumu nedir? Geçerli midir? Değilse kaza yapmalı mıyım? Bu çok, e, bunu çok sıkıntı ediyorum demişler. İçinde bulunduğumuz günlerde görüyoruz ki Müslümanlara karşı aralarında tefrika varmış gibi gözüken kafirler bir araya gelebiliyorlar. Evet. Ama maalesef biz Müslümanlar bir takım söylemlerle birbirimizden kopuyoruz. Hı. Birbirimize tekfire varıncaya kadar, küfre nispet edinceye kadar, etme konumuna gelinceye kadar ayrıştırılıyoruz. Evet. Tabii bu da ehli küfrün bizim üzerimize oynadığı oyunlardandır. Oysa bunları konuşmamız mümkündür. İlmi mahiyette anlaşmamız da mümkündür. Rabıta diye tabir edilen şey hakikatte düşünceden ibarettir evet. ve hiçbir insan yoktur ki rabıtası olmasın. Gerek tasavvuf ehli olsun, gerek tasavvuf ehli evet. olmasın. Gerek Müslüman olsun, gerek gayrimüslim olsun. Her insanın rabıtası, hatta rabıtaları birden fazla vardır. Evet. Rabıta bir düşüncedir. Yani kişinin kafasında, kalbinde bir meyilidir. Kimi arabasını rabıta yapar, kimi ev rabıtasını yapar, hmm. kimi işte hanımının rabıtasını, kimi çoluk çocuğunu, kimi hepsini, kimi işini. Ama hmm. her halükarda kalpte birden fazla taalluk vardır. Hmm. Tasavvuftaki rabıta bu taallukları teke indirmektir. Yani sizin birden fazla taallukunuz var, birden fazla kalpteki düşünceleriniz var. Onu teke indiriyorsunuz. Allah dostunu düşünüyorsunuz ve ona rabıta yapıyorsunuz ve bu vesileyle o taluklardan kurtarıyor ve en azından buna kendinizi zorluyorsunuz. Ve oradan Allah-u Azimüşşan'ı mürakabe etme, onu düşünme ve bu manada yapacağınız hal ve hareketlerinde Allah sizi görüyormuş gibi ibadet etme, şevkine ulaşabilme. Evet. Ee, tasavvufun insana sağlayacağı fayda budur zaten. Tasavvufun tanımına baktığımız zaman, tarikatın tanımına baktığımız zaman amelde kolaylık itikatta ise yakindir. Yani itikatta gerçekten hakken yakın inanmanıza sağlayacak ve amel etmenizde çok basit bir hale gelecektir. Düşünün e, siz hürmet ettiğiniz bir kişinin yanında hal ve hareketlerinize nasıl dikkat ediyorsunuz? Oysa tek kaldığınız zaman daha rahat hareket ediyorsunuz. İşte bir Allah dostunun yanında maddi bir beraberlik olduğu zaman kişi işte kalbine mukayyet olmaya çalışıyor. Hal ve hareketlerine mukayyet olmaya çalışıyor. İşte rabıta da insana bunu sağlıyor. Yani bedensel beraberlik yoksa da bedensel beraberlik varmış gibi düşünüyorsunuz. Ve bu manada kendinize çeki düzen veriyorsunuz. Ve kalbinizin birden fazla taallukunu teke indiriyorsunuz. Bunun neresi şirk olacak ki? Eğer bu şirkse bütün insanlık şirk içindedir. Yani. Çünkü ehli talik tek rabıtası tektir. Oysa o tek olmayan rabıta diğerlerinde birden fazladır. Ve düşünceler çok farklı. Çok farklı Ev, şey. araba, evlat Dolayısıyla yani bunu şirk olarak algılamak e, ya bu kişiye yanlış anlatılmıştır Hı -hı. veya bu kişi yanlış biliyordur ki muhtemelen %99 böyledir. Buna anlatılması, doğrusu ifade edilmesi, rabıtanın ne olduğu beyan edilmesi gerekir. Bir taannüt olarak yani mücerret bir taklidi olarak birileri böyle dedi diye ben de böyle diyorum veya onlara itimad ediyorum. Veya bir takım kişilerin yanlışlığını Hı -hı. genelleştirmek, şunulemek doğru bir eylem değildir. Evet. Ki buradan yola çıkarak birilerine kafirdir demek çok yanlıştır. Çünkü daha önceki sohbetlerimizde, konuşmalarımızda çok sıklıkça bu konuyu dillendirdik. Evet. Tekfir ile küfür arasındaki farkı. Bir insan birine sen kafirsin dediği zaman o küfür ikisinden birine kesin dönecektir. Ya isabet edeceksiniz, evet karşınızdaki kişi gerçekten, gerçekten. küfürdedir. Ki, veyahut da isabet edemediyseniz Allah mavuzu o küfür kesinlikle size dönecektir. Böyle bir riskli bir durumda insan niye birbirlerine tekfir etsin ki? Yani. O yüzden bu yanlış bir eylemdir, yanlış bir düşüncedir. Evet. Ve bu kardeşimiz eğer kendisi anlatabilecek bir konuma sahip değilse bilen kişilerle bu hoca efendiyi, bu imam efendiyi görüştürsün. Evet. Ee, yani birçok insan tanımadığı kişiye düşmanlık beslemektedir. Bilmediğinden düşmanlık beslemektedir. Oysa evet. tanısa bilse o düşmanlığı beslemeyecektir. Evet. O yüzden bunu tanıştırsın, görüştürsün, ağzı laf yapan, bilgi sahibi olan hoca efendilerle tanıştırsın. Onlarla beraber aynı ortamda bulundursun. Kalbindeki olan o şüphelerini masaya yatırsın. Onlar üzerinde fıkhi tartışmalarda bulunsunlar. Bu şekilde inşallah o hallerinden döneceklerine kanaat getiriyoruz. Evet. Ama gerçekten şahsi olarak birilerini tekfir ediyorsa bu ciddi bir problemdir bundan sakınması konusunda da onu şiddetli bir şekilde uyarsın. O zaman e, kaza namazı kılması gerekir mi hocam? Arka yani namazların namazlar. iade konusuna gelince e, bu ciddi bir problemdir. Yani bu kişi eğer tamim umumlu olarak konuşuyorsa bunun arkasından namaz olmaz denmez, kıl. Hı hı. Ama kalben e, rahatsızlığımız varsa o namazların iadesini yap. Evet. Ama iadeyi yaparken de umumileştirmemek lazım, yaymamak lazım ki Hı. bu ayrı bir fitneye vesile olur. Evet. Ama gerçekten şahıs olarak işte A şahsi kafirdir diyor, B şahsi kafirdir diyor ve onların kafir olmadığını da sen biliyorsan o zaman o kişi küfre girmiş olacak evet. Allah muhafaza. Böyle bir kişinin arkasında namazda elbette olmaz. olmaz. Bir başka sorumuz hocam. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında müezzin tesbihatı komuta ettiğine dair delil yokken günümüzdeki bu uygulama bidat değil mi? Hadiste dine sonradan giren her şey bidat. Bidatin yerinin de ateşte olduğu geçmekte. Burada her şey diye geçiyor. Buna göre bidat hasene diye bir şey yok denilir mi? Hadis-i şerifte ifade edildiği üzere e, bidat zalalettir e, ve bu manadaki zalalet de ateştedir. Ancak Bidat'ın tanımına baktığımız zaman bidat din adına ortaya çıkan ve sünneti kaldıran bir eylemdir. Evet. Bu manada baktığımız zaman İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sırru'nun bidat-ı hasene veya seyyye diye kısmı olmaz demesi, ki bunu İmam-ı Rabbani mektubu altında dinlendiriyor, hı hı. E, diğerlerinin bidat-ı hasene diye tabir ettiğine İmam-ı Rabbani bidat demiyor da oyundan kaynaklanıyor. Yani aslında bu bir nevi kavramdan kaynaklanan evet. bir farklılıktır. Ee, çünkü bir bidatın e, İmam Rabbani'nin anlatımında sünneti ortadan kaldırması durumunda bu bidattır. Ve Hı. böyle bidatın hasenesi seyyesi olması. olmaz. Ee, ama diğer taraftan evet. baktığımız zaman, diğer tanımlara baktığımız zaman eğer bir din adına sonradan bir şey çıkmışsa ve sünneti de kaldırıyorsa evet bu seyyedir. Ama sünneti kaldırmayıp e, da bilakis o sünnetin yapılmasına vesile Teşvik oluyorsa oydunuz. o zaman buna hasene tabirini kullanmışlardır. Şimdi tesbihatın toplu halde yapılması konusunu ele alacak olursak evet Aslı Saadet'te baktığımız zaman müezzinin vazifesi kameti getirir ve onunla bitirirdi. Hı hı. E, ondan sonraki vazifeleri herkes münferiden tek başına yapardı. Ve bilinçli bir toplumda bunun bu şekilde yapılması sünnettir. Hı. Ancak günümüzde hatta bu devlet Osmaniye'de uygulana gelen bir eylem bu şekilde yapılması ki o zaman için işte insanlar bu sünneti terk edecek. Yani eğer toplu halde tesbihat çekilmezse, dua yapılmayacak olursa farzdan sonra herkes kalkacak ve birçok insan bunu terk edecek. Ki nerede kaldı? Günümüzde bu toplu halde yapıldığı halde bile çoğu insan bunu terk edebiliyor. Birçok insan bunu yapmayabiliyor. Bir nevi bunların bu toplu halde yapmasına sebebiyet verme, bu sünnetin terk edilmemesi hasebiyle e, bunun bu şekilde yapılması güzel bir uygulama olarak günümüze kadar gelmiştir. Evet. Ama tabi burada e, farklı sıkıntılarda da vesile olmamak gerekir. O da şudur ki e, farz namazdan sonra işte üç kere istiğfar edilmesi, ondan sonra Allahümme tesselam ve min kesselam e, dualarının okunması, Onası, la ilahe illallah vaktehu la şerikele e, tezkirlerinin, zikirlerinin yapılması, akşam namazından sonra işte bunların onar kere söylenmesi. Hı hı. Bunlar her bir bire için sünnet olan zikirlerdir. Hı. Günümüzde ise bunu müezzin efendi yapıyor, cemaat sükut ediyor, hı hı, dinliyor. Hı. Bu yanlış bir uygulamadır. Aslında bunu uyarmak gerekir. Cemaatin de müezzinle beraber bunu söylemesi. Yani hı hı. bir nevi müezzin onları hatırlatıcı olacak. Yani böyle söyleyin diye onu bir nevi e ilan etmiş olacak. Cemaat de bunu dillendirmesi söylemesi gerekir Hı. ve bu, bu manada Hoca Efendi'ler cemaatlerine bunu ifşa etmeleri anlatmaları veya işte her bir toplantıda veya her bir sohbette bu açık bir şekilde söylenmeli. Hı. Yoksa evet bu peygamber zamanında yoktu aleyhissalatü vesselam zamanında hiç yapılmasın zaman cemaatin zaten bir bilgisi yoktur. Farzdan sonra kalkmanın sünnet olduğunu zannedecekler. Hı. Tesbihat diye bir şeyin olmadığını zannedecekler ve birçoğu da bunu uygulamayacaktır. Hı. Bunun önüne geçebilme adına bunun uygulanması için müezzinler bunu ilan etsin ama bunu ilan ederken de cemaate şu uyarı da yapılsın. Sizler de tek tek bunu söylenenleri söyleyin. Bu müezzine sünnet olan değil, hepinize sünnet olan hı hı. bir takım zikirlerdir şeklinde evet. dillendirilmelidir. Ezan duasında da aynı mı hocam? O da aynıdır tabii ee, Ezan duası mesela yapılıyor bazı camilerde mesela. Bir müezzin efendim veya cemaatten bir çıkıyor dua ediyor, cemaatte amin diyor. Evet orada da aslında her bir kimsenin bunu yapması evet. sünnettir. Ee, ama bu bazı camilerde bu şekilde uygulanması ezan duası diye bir dua varmış. Hı hı. İnsanlar bunu en azından bilgi sahibi oluyor hı hı. veya işte biraz e, yani cemaat özellikle daimi olan cemaat bunu dinleye dinleye ezberliyorlar. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ve daha sonraki günlerde kendileri de bunu okuyabiliyor. Bu manada uygulama güzeldir. Hı hı. Ama dediğimiz gibi yani bunun ilan edilmesi diğerlerinden düşmesi manasında değil sadece bir teskir, bir hatırlatma mahiyetinde. Amin olmadır. denmesi yetmiyor, okunması gerekiyor. Okunsun. Yani evet. yetmiyor derken bilmeyen kişi için yeterlidir Yeter, tabii evet. ki. Ama bilen bir kimse kendisi de duasını yapsın. Evet hocam, bu soruyla e, programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak dua babına neler söylemek istersiniz? Rabbim birlik beraberlik versin, ölmüşlerimize tamam. rahmet eylesin. Tamam. ki Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde e, Ehl-i Sünnet camiasında bu işte sen şucusun, ben bucusun şeklinde değil de e, tek bir çatı altında toplanabilmeyi, ehl küfre karşı tek vücut olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin. Amin inşallah. Ayet-i Kerime'nin sırrına cümlemizi eylesin, inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Amin, Çok cümlemiz. teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Sizlerle sorularınızı ilmihalet.dalegül.tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişte yapmış olduğumuz programları da dalegül.tv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınızda yine İsmaila fetva hatlarını arayarak oradan cevap alabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya mahlulun hoşça kalın.